Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız yine e, Aynur Tuncel Hanım'la beraber Merhaba. ve konuğumuz eski veya önceki Diyarbakır önceki. Baro Başkanlarından ve vekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu hoş geldiniz. Teşekkür Başkan. ederim. Çok sağ olun. Ee, sizin sefri mikrofonunuzu sefri biraz ederim. ayarlayalım. Ee, şu, mikrofon, bir şu mikrofonu şu mikrofonu alalım. Evet. Evet şimdi Daha ayarladık galiba değil mi? Oldu mu başkan? Olmuş herhalde. Oldu. Tamam, daha evet. Iyi. Evet. Ee, özellikle bu son günler eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kılıçdaroğlu'yla işte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları. Evet, sabah yaryo. resmi gazetede Anayasa Mahkemesi'nin kararı yayımlandı Enis Berberoğlu ile ilgili. İsterseniz oradan başlayalım çünkü çok konu var sizi bulmuşken evet. konuşmak istediğimiz. Bu kararları yani, duyunca tabii benim e, aklıma şu geliyor yani <gülüyor> e, Can Dündar Gül kararı çıktığında o zaman Başbakanlık Sayın Cumhurbaşkanı dedik ki ben bu kararı saygı <gülüyor> duymuyorum. Yani benim de herhalde bu kararları e, biraz fazla siyasi kokidi siyasi bulduğumu söyleme hakkım. Var Peki. çünkü yani e, belki de Enes Berberoğlu'nun bu son kararı tutuklamanın hükümle birlikte verilmiş olması üzerinde esas kabul edip Ahim'in de bu yöndeki kararları dikkate alınaraktan verilmiş bir karar gibi görünüyor ama e, Enes Berberoğlu'nun eylemiyle ilgili ee, ve de hatta işte anayasa 83.2'nin geçici olarak kaldırılmasına yönelik e, yasa düzenlemesiyle ilgili e, anayasal ve yasal çerçeveye baktığımızda e, oldukça siyasal ve mevcut siyasi iktidarın e, rotasına yönelik bir e, hukuk e, kararlar e, malzumesi gibi gördüğüm söylemek istiyorum ben. Evet, Meral Danış Beştaşlı ilgili de verildi. Leyla Güvenle ilgili de tahliye talebi reddedilmişti. Dolayısıyla bugün ağırlıklı olarak milletvekili dokunulmazlığı ve somut olarak da ee, Anayasa Mahkemesi kararı yayımlandığı için Enis Berberoğlu'nun durumu üzerinden konuşmamıza başlayalım. Nasıl olmuştu? 14 Haziran 2017'de e, hükümle beraber tutuklanmıştı Enis Berberoğlu. Çünkü, çünkü ee, 6718 Mevd hapis cezası ha, alınca, verilince, 25, 25, 25 yıla 25 yıl hapis cezasına çevrildi en son hükümle olarak. birlikte tutuklama Ve, kararı verildi. 6718 sayılı yasayla CPNDDS de ile bir kereye mahsus olmak üzere Yasa 83.2'deki milletvekilliği dokunulmazlığı e, varsayılmadı. O ana kadar çek, ulaşan... E, mikrofonda bir mi? problem yok. Ben, ben eksik duruyorum e, O zaten. zamana kadar e, başkanlıklara intikal eden bütün, bütün dosyalar bakımından milletvekilleri hakkında soruşturma yapılabilir hale geldi. Evet. Ama CHP hakkında sadece CHP'li milletvekilleri bakımından sadece Enis Berberoğlu hakkında Tutuklama bu uygulandı da. asıl olarak HDP'li milletvekilleri hakkında e, tutuklama kararları ard ardına geldi Kasım evet. ayında 2016 Aynen yılının Bunun da bir dolayısıyla e, e, 14 Haziran 2017'den e, beri tutuklu, tutuklu kendisi evet e, bireysel başvuru yaptı Anayasa Mahkemesine bugün Anayasa Mahkemesinin verdiği Kararı karar önünde gazetede. benim. İstersen, Şimdi, evet. isterseniz siz bir başlayın. Karar önünde benim. Tabii e, yani bu karar e, ayın 14'ünde, 14 Haziran 2017 tarihindeki tutuklamadan sonra Hı -hı. yapılan itiraz ve itirazdan sonra yapılan iç hukuk yollarının tüketilmesi daha doğrusu başvuru, başvuru yollarının tüketilmesinden Hı -hı. sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru. Anayasa Mahkemesi neden bu kadar bekletti falan ayrı bir mesele tabii kritik bir günde verdi kararı. Aynı 18 <gülüyor> Temmuz. e, Temmuz'da bu kararı vermiş. Yani e, 19 az, e, Temmuz'da da Yargıtay, Yargıtay kararı vermiş. Yargıtay 16. Var. Ceza Dairesi, Dairesi'nin kararı. Yani <gülüyor> her iki mahkemenin birbirinden habersiz olduğunu ben düşünmüyorum. İkinci onu söyleyeyim. <gülüyor> yani 18'inde bu karar verilmişse eğer ve kararda da yani Enis Berbeoğlu muhtemel yeniden milletvekili seçilmesiyle ilgili incelemenin de bu kararla yapılmadığını çünkü ona ilişkin bir başvurunun henüz hı hı. önüne gelmediğini ve ona ilişkin bir bilginin e, kendine ulaşmadığını ifade etmiş Anayasa Mahkemesi. Hı hı. Dolayısıyla bu kararla aslında Yargıtaya da yol göstermiş. Yani aslında bu dokunulmazlık falan da uygulama demiş. Şimdi ilk önce şeye değinmek istiyorum ben. Hani bir bu karardan daha önce Yargıtay kararına aslında bakmamız evet. lazım. O daha önce Çok güncel. önemli. Bu, bu kararı da geleceğiz. Çünkü bu kararla mesela Meral Danış Beşiktaş kararı veya evet. Selatin Demirtaş Ayhan kararı da Bilgen kararı. Ayhan Bilgen kararı da evet. birbirle çelişkili kararlar. Evet, evet. Selahattin Demirtaş kararıyla da e, şey kararı birbirle çelişkili kararlar. Yani Ayhan, Ayhan Bilgen ve Evet, sayıma Evet, e, Meral Beşiktaş kararı birbirle çelişkili kararlar. Ben şu değerlendirmeyi yapacağım. Şimdi öncelikle e, Yargıtay'ın 19 Temmuz'da verdiği karar yani Anayasa Hukuku'nun e, bütün ilkelerine aykırı Evet. Ve doğrudan doğruya kendisini anayasa koyucunun yerine koyup yeni bir anayasa, kalıcı bir anayasa hükmü ihtas eden bir hı hı. E, karar kendisi ve dokunulmazlık konusundaki iki istisnaya bir kendisi üçüncü istisna getiriyor ve diyor ki artık geçici 20. madde yani 20 Mayıs 2016 tarihinde anayasa değişikliği, anayasa eklenen sadece dokunulmazlıkla ilgili prosedürü kaldıran. Evet, bir kere bir kereye mahsus, 600'e yakın ile ilgili. Hı hı. Ee, şeyi kaldıran, prosedürü kaldıran geçici bir hükmü anayasanın ve anayasa koyucunun e, öngörmediği bir işine kalıcı hüküm haline getiriyor ve diyor ki bu hüküm burada durduğu sürece dokunulmazlığı geçici 20. madde kapsamında kaldırılan e, işte milletvekillerini ben ve mahkemeler yargılama devam eder diyor. Evet, meclis sese... kararıyla kaldırılmadığı için dokunulmazlığı bu istisna e, diye kabul ettiği 6.718 sayılı yasanın Anayasa'ya eklediği geçici 20. maddenin uygulaması kapsamında kendisi e, yargılanıp tutuklandığı için ben bunu üçüncü istisna kabul ediyorum diyor. Anayasa'ya evet. norm eklemiş oluyor. Fiilen. A, aynen, aynen öyle. Fakat evet. bir kendisi geçici hüküm ve diyor hem yani evet. geçici hüküm olması dikkate almıyor ve evet. genel hüküm olan 83. maddeyi e, evet. e, nazaranda evet. bu 20. madde özel hükümdür diyor. Dolayısıyla ben 83. uygulamam. Yeniden milletvekili seçilmesi benim açımdan önemli değildir. Hı hı. Bu özel hükümdür ve bu davalar bakımından da anayasa dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılama devam eder. Ama, ama ama ama, evet, ama ama şimdi bakın şimdi 20, geçici hükmü, özel geçici, hüküm değil. geçici 20. madde var. Tamam soruşturma, kovuşturma, ifade alma ile ilgili evet. geçici bir e, şey yapıyor, düzenleme yapıyor. Ne Ama sen se onu, onu, onun dışında bakın 83 bir duruyor evet. yani dokunulmazlıklarla ilgili evet. temel hüküm duruyor. Yeniden seçildi. Ve, ve bütün faaliyetleri milletvekillerinin bu çerçeve içinde değerli. Ama bir de 83 3 var Hı. diyor ki bırakın yargılama ve kesinleşmemiş bir e, hükümle Hı. ilgili tutuklama kararı hüküm kesinleşse bile infaz Hı. edilemez diyor. İ yani, sonuna bırakılır diyor. Yanifaz edilemez diyor. Şimdi bütün, o zaman e, anayasa mahkemesi e, bu anayasanın 83 ikinci maddesinde yapılan geçici düzenlemedeki 83 ile 833 L. E, hatta işte e, Anayasanın birinci maddesinde de hukuk devleti demokratik devlet ilkesiyle ve Anayasanın 90 son maddesi ve ulusal üstü insan hakları sözleşmelerinin e, iç hukuk açısından etkisiyle ilgili e, düzenlemeyi unutuyor. Bütün bunları unutuyor. Bir tek bu 20. Maddeleri. Evet, evet. Yani şimdi karara bu mantı, yani bu açıdan bakarsak yargı yani, kararına, yargı kararına evet. bu açıdan bakarsak kendisini anayasa koyucunun yerine koyduğu, meclisin yerine koyduğu ve anayasa koyucunun öngörmediği bir hükümü e, anayasa eklediği görülüyor. Oysa hı hı. kendi kararlarında bile var. Diyor ki işte yani sonuçta hüküm açık değilse anayasa anayasa koyucunun yaptığı tartışmalara ve amacına bakarım diyor. Hı hı. E şimdi meclis tutanakları var. Anayasa komisyonundaki tartışmalar var. Anayasa komisyonda yani bu anayasaya geçişim madde konurken yapılan tartışmalarda hem Adalet Bakanı'nın hem de Anayasa Komisyonu Başkanı'nın çok açık sorulan sorular üzerine beyanları var, da var. Mustafa Şentop, şimdi Meclis Başkan Vekili, o zaman Anayasa Komisyonu Başkanıydı, Profesör Doktor, ee, yani AK Parti Edirne Milletvekili. Şunu söylüyor, çok açık bir biçimde bu yapılan düzenlemeyle biz prosedürü ortadan kaldırdık. Yargılamalar ve dokunulmazlıklar bu dönemin sonuna kadar, 26. dönemin sonuna kadar kaldırılmıştır. Eğer yeniden seçilen milletvekili varsa dokunulmazlık esastır ve dokunulmazlık yeniden başlar diyor. Şimdi açıkça Anayasa Koyucu'nun iradesi ve amacı bu olmasına rağmen Yargıtay bunun da önüne geçiyor. Bunda amaç tabii yani sonuçta olun şu aslında siyaseti vesayet altında tutmak ve cezalandırmaktır. Çünkü yani bu olaya konu olan, yani bu karara konu olan olay, yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve siyaseti çok etkileyen, doğudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu bir mecradan geliyor ve dolayısıyla da e, cezalarını çekecekler, işte hı hı. görecekler cümlesi halen ortada durduğu için de yargı makamları bunları kendisine, e, yani adeta bir şey, yani emir gibi görüyor ve sonuçta da çok zorlayıcı anayasa hukukunun bütün ilkelerine aykırı, yorum ilkelerine aykırı böyle kararlar vermek durumunda kalıyorlar. Yani tabii bu itirazı 17. arıza 17. daireye yapıldı, dün itibariyle yapıldı. Ne olacak ne olmayacak göreceğiz. Ama bu dönem aynı zamanda yani işte geçmişte bugünü karşılaştırdığımız zaman yani son iki yıllık, üç yıllık Anayasa Mahkemesi'nin performansı, yargının performansını karşılaştırdığımız zaman yani Türkiye'de bir yargının olmadığını, yargının bağımsızlığının ve tarafsızının hiçbir biçimde olmadığını görüyoruz. Ben hep şunu altını çizerdim. Yani 12 Eylül 2010 referandumdan önce, yani HSYK yapısını değiştiren hı hı. anayasa değişikliğinden önce de Türkiye'de yargı ve yargı tarafsız ve bağımsız değildi. Yani bu tartışmalar da vardı. Ama o zaman biz yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tartışıyorduk. Çünkü bir yargı kurumu vardı. Şimdi ve, yargı yok ve, ve ve o zaman bütün bütün verilen kararların e, e, bir yasal dayanağı oluşturulmaya çalışılıyordu ve birçoğunda yani görüyorduk ki ikna edici değil. Bunu söylediğimiz zaman da onlar da bir şey demiyordur. Yani dayanakları sağlam olduğu zaman da biz de kabul ediyorduk o zaman. Ama şimdi... Şimdi yani hiçbir şekilde yani mevcut anayasal normlar anayasa mahkemesinin daha önce verdiği iştahatlar yani oluşmuş iştahatlar işte yasalar yasaların uygulaması ile ilgili yargıta ceza dairesi genel kurulunun ceza dairelerinin kararları çerçevesinde baktığımızda yarın bu mahkemeden çıkacak kararın ne olduğunu, olacağını tahmin etmek hiç mümkün değil. Mümkün bu mutlaka aka bireyin veya yurttaşın aleyhine veya mevcut siyasi iktidarın sözünün, siyasetinin tersini söyleyenlerin mahkumiyetine yönelik bir karar olacağı yönünde. Bu tabii bu kararın şu etkisi var. Yani daha tabii yani işte başvuru yolları henüz var. Ne olacağı henüz da tam belli değil. Evet. Şu etkisi var. Yani bu konumda olan 60'a ya yakın milletvekilinin şu an yargılaması devam ediyor. Evet. Gerçi verilen bir karar falan var. Tunceli Asseza Mahkemesinin verdiği Ali Can ile ilgili bir karar var. Ee, Kemal Bülbül ile ilgili yeni yeni milletvekili seçilen Kemal Bülbül ile ilgili Ankara Arzema Mahkemesinin verdiği bir karar var ve bunlar e, yargılamanın durmasına karar verdiler. Evet. Ali Can milletvekili milletvekiliken dokunmazlık kaldırılmıştı. Böyle bir karar var e, verilmiş ve Kemal Bülbül de yeni seçildi. Onunla ilgili de karar var. E, ama eğer prosedür böyle giderse sonuçta parlamentoda ben dahil olmak üzere 60'a yakın milletvekilinin e, yani dokunulmazlığı dolayısıyla milletvekilliği sonuçta e, şeyin nedir ismi? E, yargının iki durağı arasında kalmış olacak. Yeniden seçilmemizin ya da yeniden milletvekili olmamızın bu anlamda e, anayasanın 83. maddesinin 3. fukası bağlamında bir önemi Anlamı kalmayacak. Başkan yani şimdi size desek ki bize bir vekalet çıkarın şimdiden desek bunun bir yararı olmayacağını söylemek istiyorsunuz bize. Yani <gülüyor> aslında şunu yapması bekleniyordu değil mi? E, durma kararı vermesi ve meclis başkanlığına Anayasa 14. madde kapsamında kalan bir suçlama var. İzin veriyor musunuz, vermiyor musunuz diye sorması gerekirdi. Onu yapmadan bir kere mahsus olmak üzere kaldırılmış olmasına rağmen ve yeniden seçilmiş olmasına rağmen 6718'in varlığını sürdürmesine yol açtı. Halbuki durma kararı vermesi yani gerekiyordu. Avukatları şey. da durma istemişti zaten. Evet, yani şimdi eniş beberoğlu'nun bölge adliye mahkemesindeki hükmüne göre hı hı. E, yani verilen hüküm Anayasanın 14. maddesindeki devletin güvenliğine hı hı. ilişkin suçlardan değil. Dolayısıyla. O, onda... o nedenle bu yola tapıyorlar. Evet o nedenle. Hı, eğer, yoksa durma yoksa kararı evet, verirlerdi. Evet, evet. Zaten şöyle diyorlar. Biz sadece durma istemini reddediyoruz. Tahliye istemini yeri geldiği evet. zaman e, değerlendireceğiz. Tabii yani şöyle bir şey ondan da yani, yani sonuçta aşağı yukarı okuduğumuzu anlayacak bir tecrübe de sahibiz. Yargıtay'ın bu kararı şöyle. Eğer hı. bu kararı gerçekten anlayacaksa eğer Zaten bir yıldan fazla yatmış, 14 ay falan hapiste kendisi. Evet. Hükmü kesinleşmiş olsa açık, açık cezaevine çıkacak şu anda. Evet. Öyle bir durumda. Demek ki yani kafalarında başkan niyetler var ki bu kadar yatmış olan bir milletvekilini <gülüyor> evet. tutuklama yeterlidir falan diye de tahliye etmiyor. Yani kafalarında her ne kadar Cumhuriyet Savcısının, Yargıtay Savcısının e, talebi, istemi, onama istemi idiyse de demek ki kafalarında başka... Şeyler, şeyler var, var. ki hı hı. E, adit adlin sonunda işte önümüzdeki yargı yılında falan yeniden incelemeye başlayacaklar. Hı Ama öyle hı hı. öyle hı hı. tahmin ediyorum ki iki önemli bunun üzerine iki önemli makale yazıldı aslında. Ee, yani hı. iki önemli anayasa okusunun. Murat Selin için duvarda. Evet hı hı. birisi e, Kemal Gözler'in bir, hı hı. yani kendi anayasayın kitabına bu konuyla yazdığı bir ek. Esası bir de fazlalı fazla anayasa mahkemesi üyeliği de yapmış Hı. olan fazla profesör sağlam doktor fa fazla sağlamın Hı -hı. yazısı var. Sanırım bir iki tane daha. Bunların üzerine de Murat Sevinç 31 Temmuz'da duvarda evet. yayınladı tam bu sizin az önce yaptığınız değerlendirmeye denk düşen evet. bu iki hocamızın yazısına gönderme Bir yapan. Iki, bir iki daha makale yazılacağını ben biliyorum ama o kadar arkadaşlarımdan yani anayasa Hukukçuları neredeyse Hı -hı. E, yani anayasa uykusu olmayan. Ee, popüler diyelim yani hı hı. hukuk yapmaya çalışan bir iki tane ekran hı hı. hocasının dışında anayasa hukukçuların neredeyse oy birliğiyle hı hı. yani sonuçta bu kararın anayasa hukuk ülkelerine aykırı olduğu konusunda neredeyse hem fikirler bugüne kadar aksi görüş bildiren dediğim gibi yani ekran hı hı. ve popüler ekranı kullanan. ihtiyaç giderenlerin dışında, dışında diyelim. Evet, i̇htiyaç <gülüyor> giderenlerin dışında ki hocaların tümü neredeyse kararın yani hiçbir biçimden kabul edilemez olduğunu altını çiziyorlar. Ama muhalefet oyu da var ona da. Evet, evet. O dikkat da dikkat çekit ve şu şimdi nerede? açık 8 sayfalık bir muhalefet şer'i yazmış. Hakim nerede şimdi? E, yani herhalde tatilde olması lazım. <gülüyor> Yoksa kararname de bir bakalım. Yani yargıta üyelerinin yani henüz bir güvenceleri var gerçi e, Anayasa Mahkemesi üyeleri de o güvenceye rağmen Anayasa bu Anayasa Mahkemesi kendi anayasasına uymayarak kendi üyelerini güvencesiz hale getirdi. Şimdi Doğrusunu isterseniz bakın aslında bu kararlara baktığımız zaman evet. yani anayasa mahkemesi suya sabuna dokunmayan evet. konularda yani siyasi iktidarı etkilemeyen konularda evet, evet. kararlar sıra, veriyor. Arada sırada yani sevinir etki, gibi evet, oluyoruz. Evet. Evet. Evet. Şeyi de söyleyeceğim bakın 5-6 tane Gülsel, Yıldırım, Leyla, evet, Güven evet. 67. madde ve Demirtaş, Maldive, 19. Maldive, evet, Demirtaş e, ondan sonra kararları Ay, falan Ayhan Bilgen, Ayhan Bilgen Hı -hı. Selahattin Demirtaş kararları var bakın. Hı -hı. Çıkanlar konusunda ama genel mahkemelerin tahliye ettiği iki milletvekili dışında Hı -hı. Yani siyasi nedenlerle öyle söyleyeyim ben. İçeride kalanlar konusunda red kararı veriyor başvuruyor. <gülüyor> ee, karar verdiği zaman Meral Danış Beştaş da Ayhan Bilge de tahliye edilmişlerdi zaten. Evet. Yani karar verdiği zaman o yüzden aykırılık buldu. Evet. 20'şer bin lira da tazminata mahkum Tabii etti. Tabii o ilk başvurunun devamı. Eğer ilk başvuru olmasaydı reddedecekti. CMK 141'e göre git önce tazminat <gülüyor> evet. davası aç diyecekti. Bize Ama öyle kararlar. Yani bakın Meral Danış Beştaş kararında ve Ayhan <gülüyor> Bilgen kararında şunu söylüyor. Diyor evet. ki. Yani tutuklamalara neden olan Hı hı. Ee, işte MK kararına katılıp Ka katılmadıkları konusunda bir delil dosyaya olmamış Yok dosya diyor. Dosya de sahiplendiğini de kesin olarak ortaya koymamışsınız. Varsa evet, aynısınız var, diyor. Evet. Yani dolayısıyla orada aslında yani şeye giriyor. Yani tutuklamanın hı hı. Tabii e, kuvvetli işte, belirti var mı belirti yok mu? Yok mudur? Delil o değerlendirmesine de, Delil değerlendirmesi yapıyor hı hı. açıkça. Diyor ki buna ilişkin delil ama aynı şeyi de yapmıyor. Selahattin Demirtaş da yapmıyor. Yapmıyor. Orada veya tam Gülsel, Veya Gülsel Yıldırım'da da yapıyor. Gülsel'in de şu ilgili var diyor ki hı hı. yani bu bildirdiği yani reddetmediği ve sahiplendiği konusunda yani açıkta yerinde bir e. denetimi yapıyor. Yani hesabına geldiği noktada yani kendisinin hesabına geldiği noktada çok açık bir biçimde siyasi davranarak özür ama uyguluyor. Orada, evet. orada ben yerin yerindelik denetimi yaptığını düşünmüyorum. Yerindelik. Tutuklama bakımından söylüyorum. Yapabilir. Şahin zaten... Alpay kararında çok, çok ne söyledi? Ben eğer dedi temel bir hakkın ihlal edilip edilmediğini araştırıyorsam, inceliyorsam ne danıştayın yerindelik denetimiyle ilgili ne de yargıtayın kanun yolunda öngörülmeyle ilgili istisnalarını dikkate almam. Çünkü kuvvetli belirti arıyor yasa dedi. CMK 100 ve anayasa 19 kuvvetli belirti Can aradığı için kuvvetli şey belirti yaptı. olup olmadığını ancak delile bakarak evet. anlarım. Tutuklama benim bir yerindelik. Tabii. Tutuklama A, bakımından diyorum ben bir kavram Tutuklama Ve, bakımından söylüyorum. Bekir Bozdağ'ın söylemiyle aynı olabilir evet. ama yerindelik değil tutuklamanın koşulları, koşulları. var. Bir evet. duvetli Delil varmış, şüphesi varmış. O yani. Evet onlara bakarım diyor. Evet, kişi Eğer ve Eğer güvenliğini... yerel mahkeme bunlara bakmamışsa ve benim ölme tutmama konusunda gelmişse ben bakarım diyor. Başka Çok türlü olayacağım. özgürlüğü bir de, koruyamam diyor. Bir de, bir, de, bir de başka bir konu var yani. Bu, bu dosyada incelediği delil, baktığı delil kriminal bir maddi vaka değil ki. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bir eylem. Dolayısıyla ister istemez Tabii. Zaten onu inceleyebilir Can Dündar kararında da böyle Diğer birçok kararda da böyle Bunları Gösterisine katılmak ya da basın açıklaması bası yapmak, yapmak ve Ya da bir konuşmada düşüncesini içeri, içeri. açıklamak iddialar yani. bunlar Onun için bunlar zaten güvence altına alınmış Haklar bu, bu, burada bunları Değerlendirmesi bir Yerindelik denetimi yapması anlamına Yasak olan Hı. yerindelik denetimi yapması Anlamına gelmez ama bazılarında Bunları yapıyor. Bazılarında ise ona dokunmuyor ve e, e, incelenemez, kabul edilemez. Şimdi dediğim gibi Meral. bakın yani Meral Danış, Beştaş ve Ayhan Bilgen tahliye edilmişlerdi. Yani Hı -hı. Karar, mahtına, karar, karar verildiğinde yani Esan Hakkısı kararı, kararı verildiğinde tahliye edilmişlerdi ve illal teşbidi yaptı. Ama aynı konuda yani mesela şeyin Selatin Demirtaş kararın 161 162. paragrafları var. Tahliye orada evet orada aslında önemli bir söz var. Yerel mahkeme öyle. kaçma şüphesiyle ilgili herhangi bir şey söylememiş olmasına rağmen o konuda 4. Asliye Mahkemesinin Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesinin herhangi bir tartışma yokken doğrudan doğruya oraya girmiş ve kaçma şüphesi açısından değerlendirme yapmış. Yani içeride tutması lazım ve ihlal karar vermemesi lazım. Ta oralara gitmiş ve oradan yani sonuca ulaşmaya çalışmış dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum yani ben e, hem bu kararları izlemeye çalışıyorum yani bu e, şeyleri ya yani milletvekilerle ilgili tabii öncelikle ve diğer kararları anayasa mahkemesi e, yani bireysel başvuru noktasında etkin bir yol olmak konusunu kendisi bakımdan tartışmalı bir noktaya getirdi ama e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok ortada o yüzden de bunun bu şekilde karar, karar vermesinin vermesini zeminini de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında yaratmış oldu. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda, bu konularda daha önce olduğu gibi öncü kararlar vermiş olsaydı, öncü kararlar e, yani Anayasa Mahkemesi belki bu kadar çok rahat davran davranmayacaktı ve kendi kuruluş amacını ve kendi yapısını e, bu kadar sorgulur hale getirmiş olmayacaktı ama ona zemin hazırlayan da Avrupa insanları makyaj yapıyor ve bu kadar soru işaretleriyle artık anayasal güvenlik denetim mekanizması da işlevsiz hale geldi mi diye bizi endişeleri sokmayacaktı. Aynen öyle yani şu anda yurttaşlarımızın hani bu programın adı da işte güvenlik hukuk, hukuk, hukuk güvenliği evet. güvenlik falan da yani neye güveneceğiz yani sonuçta hukuk güvenliği e, yani yani Berci Aral biz Aynur'la aynı sınıf arkadaşıyız aynı zamanda edeyim, 80 buradan. 81'de okumuştuk <gülüyor> evet. hukuk başlangıcı dersine Berci Aral bize <gülüyor> hocamız hukuk, yani hukuk başlangıcı dersinde hukuk güvenliği nedir hukuk güvenlik hakkın nedir falan diye anlatırdı ve benim o zamandan aklıma kalan şudur yani ortalama bir hukuk devletinde başına herhangi bir olay geldiğinde senle ilgili hangi hukuk uygulana, uygulanabileceği konusunda bir öngörü sahibi sen eğer bir Veya yerine. ne yaparsanız evet. başınıza ne Ve geleceği konusunda Önceden evet. bilebilmek evet. mi görebilmek Öngörü sahibiyseniz işte hukuk devleti diyebilirsiniz o devlete yani kritiklerden bir tanesi en azından bu Ben e, şöyle bir şey oldu burada anlatayım aslında da e, Diyarbakır <gülüyor> Barosu Başkanlığı nasıl yani ne zamandan beri Türkiye'de hukuk yok. Hı hı. şeye yok Diyarbakır Barosu Başkanlığı'na seçildim işte yakınlarım akrabalarım falan filan var Onlara dedim ki bakın arkadaşlar, akrabalar, yeğenler falan filan bana güvenmek suç işlemeyin. Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani baro başkanı bizi bizi kurtarır, kurtarır. bizi kurtarır falan filan diye öyle bir şey yok. Veya baro başkanı olduğuna göre bu hukuku çok iyi bilir. Evet, Şu, evet. Dün bana sakın, <gülüyor> sakın güvenmeyin tamam mı? <gülüyor> Ve ben bunu bir Diyarbakır Adliyesi'nde sonra İstanbul'a gelen e, ismini söylemeyeyim ama... Ee, önemli kararlara imza atan ve sürgün ha, edilen. Bu çok şey, iyi tanırım. Evet. <gülüyor> Bakırköy'de <o>, de <gülüyor> arca zahiresi yapmıştı. E, ne, neyse onu anlattım Diyarbakır <gülüyor> adliyesinde. Dedim vallahi yani sonuçta böyle bir ortamdayız yani. Ben böyle anlattım dedi Sezgin sen ne diyorsun ya dedi. Bak ben dedi hakimim. Bu adliyeye girdiğinde nasıl çıkacağım belli değil. Yani <gülüyor> adliye... <gülüyor> evet yani. Dolayısıyla Türkiye uzun zamandan bu yana yani işte yani hukuki güvenlik hakkı bakımından yurttaşlarımızın bir güvencede olmadığı bir ortamda ve bunun güvencesi olması gereken aslında Anayasa Mahkemesi de maalesef ve maalesef bunun şu anda koruyucusu değil ama bozanı olmuş durumda. Şimdi o zaman belki 17. Ar şey Yargıtay ceza Dersi kabul edersiz gün. <gülüyor> bir de şeyi soralım. E, anayasa şey Mahkemesi ediyorum. niye kabul edilemezlik verdi isterseniz öyle bağlayalım bir, bir bunu bugünkü belirlem yapalım ha, iyi, mı? Tamam aradan sonra Şimdi, Anayasa Mahkemesi ne dedi İsberberoğlu hakkında? Hem bunu konuşalım hem, hiç kılıç, hem kılıçdaroğlu gelmiş. Hem Kılıçdaroğlu kararını düşünelim. <gülüyor> e, konuşalım hem de bir de yani artık siz bir parlamentersiniz ama sizin fonksiyonunuz e, parlamentoda <gülüyor> ve bu siyasi e, şeyde devlet yapısı içerisinde ne olacak birazcık onları da konuşalım. aynı anda. Konuşalım mesela siz yeni sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz milletvekili olarak? Neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız. Ya ben kelime işimle peklik gibi hissetmedim bu son 7 dakika. Şimdi Çünkü bunu, bunu, bunu yani. ikinci önemli konuşuyoruz. <gülüyor> Sayın Başkan, şimdi Havana Kültür Bant'tan... E, Espera Mi Gente, yani yaklaşık şöyle demekmiş, halkın beni bekliyor. Sayın Başkan, sizi de bekliyor halkınız. Bana bana itaf ediyorsunuz yani. Evet. Adı, tamam. 24.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Konuğumuz bugün avukat eski e, önceki Diyarbakır Bora Başkanları'ndan e, Sezgin Tanrıkulu. Aynı anlamda şimdi e, kendilerini hem bir avukat olarak hem de e, vekil olarak sıkıştırıyoruz. Yok <gülüyor> Yo, hayır aslında ben onu e, İnsan Hakları Vakfı'nın yıllarca Diyarbakır'da temsilcilik yapmasıyla o zor, zor dönemlerde 90'lı yıllardaki e, dik duruşu ve insan haklarını koruyuculuğu ile ilgili de anmak isterim burada. Evet. Dönstürken milletvekili seçilmiyor insanlar <gülüyor> bir mücadelenin emeğin sonunda. Şimdi e, Enis Berberoğlu'nun avukatları ne demişti? Anayasa 83-4 çok açık tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve koşturmaya devam edilebilmesi için yeniden bir meclis kararı gerekir demişti e, reddedilmişti dur, durma, davanın durması istemi e, ama bir e, muhalefet oyu var demiştik Yusuf Hakkudoğan e, Hrant dosyalarında da savcılık yapmasıyla bilinen bir isimken 2014'ün sonunda yargıtaya atanmış bir isim meclis iradesine vurgu yapıyor ve diyor ki yargı mercileri karar verirken meclisin açık iradesinin önüne geçemez Yok sayamaz. Bu hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. Hukuk güvenliği demokratik toplumun, çağdaş yaşamın, ekonomik yatırımın ve gelişmenin teminatıdır. Hukuk güvenliğinin sağlanması yargı mercillerinin birinci görevidir diyor ama buna da olanak sağlanmıyor. Bir duruma karar verilseydi ve meclise gidilseydi. Meclis evet. zaten e, sizin az önce söylediğiniz gibi 14. maddenin yeni yapılan hukuki nitelemenin kapsamına girmediğini 83.2'ye göre Suçüstü evet. halinde yakalanmada söz konusu olmadığına göre kaldırılamayacağını şey... söyleyecekti. Ve Enis Berberoğlu yani... doğal olarak tahliye edilecekti. Söyleyecek Beklenen miydi oydu. acaba bu, hayır, ama, bu, bu çoğunluk söyleyecek? Hukuki mi? vasıflandırma değişir mi değişmez mi diye bir yorum yapabilir mi meclis başkanlığı? Hayır o öyle Yapamadım. olmasa bile. Yani 14. madde. İddianami mi esas hayır, vardı? hayır, 14. madde kapsamında görmese bile suçu hı hı. yine de başka bir karar verebilir. Yani 14. maddeyle ilgili tabii dinleme tabi, hani, tabi. zorunluluk kalkacak ortadan Şu, o anlamda. Evet. Değil. Yani bu başvuru bakımından yani hiçbir bakımından 14'ün kapsamında kalmadığına yani, 14. maddesinde kastedilen suçların kapsamında kalmadı. <Gülüyor> kesin. Hı hı. Yani <bölge Gülüyor> yapılan değerlendirme. Evet öyle kesin. <Gülüyor> tabii üyenin muhalefet yeri çok değerli ee, ama e, o daireye tabii <Gülüyor> şimdi o daireye e, yani yeni atamalar hepimizin, nasıl oldu? Hep bizim çok iyi tanıdığı yargı otoritana çok iyi tanıdığı hı hı. E, hakimler yargıta hı hı. üyesi oldular ve o daireye atandılar. Hı hı. O daireye hı hı. atandılar. Bakalım e, ne olacak. Evet yani şimdi onu da burada aslında söylemem lazım da şimdi Danıştay ve Anayasa Mahkemesi şey Yargıtay'a yeni üyeler atandı. Yeni üyeler atanmasının tek bir nedeni var. Ya yani o neden de şu bu tür muhalefet şeyleri ortaya çıkacak olan boşlukları oturan kaldırmak. Yani yarın öbür bir sıfırlama <gülüyor> yasası daha çıkarsa, yani yargıta yönlerini sıfırlayalım, ye, işte yeniden atayalım falan çıkarsa hiç şaşmayalım. Çünkü yargıdaki o koalisyon dönemi bitmek üzere, yani Hı -hı. 2014'teki koalisyon dönemi bitmek üzere. Çünkü ihtiyaç kalmadı. Çünkü i̇htiyaç kalmadı. Dolayısıyla o koalisyon, dönemi, koalisyon oluşturan bir ayak, tırnak içerisinde sosyal demokratlar Hı -hı. veya işte hukukçular neyse, onlar herhalde e, çok yakın bir zamanda bu yeni atanan üyeler nedeniyle tasfiye süreçleri başlayacak ve böyle muhalefet şehirlerini de görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz. Yani. görmeyeceğiz. <gülüyor> bakın, anayasa Mahkemesi kararına bakalım. Isim, ne kararına demiş bakalım. onu dinleyicilerimize bir Orada bakın bir muhalefet çıkarsak... şehri yok. Çok yakından tanıdığım anayasa <gülüyor> şey, üyeler var orada. Yani beklentimiz var. Beklentimiz var tabii yani en azından. <gülüyor> yani kararın böyle olmayacağı konusunda geçmiş kararlara attıkları imzalar nedeniyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle olmayacağı konusunda şeyimiz var yani bir beklentimiz Öngörümüz vardı var. ama <gülüyor> maalesef yani o mesela Karar, karar oy birliği alınmış. Peki bu karar bu karara imza atanlar 2013 yılında Balbay kararına imza atan değiller hı hı. mi? Aynı kişi. ...haberal kararına imza atanlar değil mi... orada da çok esaslı bir biçimde... ...seçme ve seçilme hakkı yönünden... ...değerlendirme Tutuklama, yapmışlar. bu hakkın kullanımını engellemektedir evet, diye... Evet. ...açıkça çok, çok, açık çok açık bir değerlendirme yapmışlardı. De, uzun değerlendirme yapmışlardı ve doğru yapmışlardı. Hı hı. Ama şimdi sanki o kararları... Başka milletvekilleriyle gibi. ilgili de... ...biliyorsunuz. Tabii mi? tabii evet, bir evet. yerin yani örnek olsun evet, diye bunları veriyoruz. Evet. Yani yapmıştı şöyle bir şey... ...bakın anayasa 2013'te... ...aynı anayasada değişiklik yok... Üyeler neredeyse aynı üyeler. Başvuru konusu neredeyse aynı başvuru. Hı hı. Aynı başvuru. Anayasa Mahkemesi'nde ne beklersin? Anayasa Mahkemesi'nden yani verdiği kararlar bakımından daha özgürlükçü, daha yuhtaştan yana, daha okutan yana kararlar bakımından kendisini ileri taşıması lazım. Ama bizim Anayasa Mahkemesi, bu Anayasa Mahkemesi, bu Anayasa durduğu halde kendi kararlarına aykırı karar yani. e, yani, kararlar veriyor yani özgürlük bakımından. Yani yüzde Balbay kararından sonra bir günde verdiler HDP'liler hakkındaki kararları. Yani bu kadar hızla var. iş saatlerini korumuşlar iken 12 günde Kemal e, Kemal şey 1 günde. Van Van Milletvekili ile ilgili karar bir günde çıktı anayasa bakıyorsun. O da yılbaşı olduğu kadar. için yani hı hı. yılbaşı olmasa belki de aynı gün çıkacaktı tedbir şimdi, kararı gibi. Şimdi, şimdi şimdi tabii yani bu e, anayasa Mahkemesi'nin ee, önceki e, fonksiyonları işlevi dışında özellikle bireysel başvuru açısından hak ihlalleriyle ilgili e, verdiği bu kararlar zaten doğrudan yani e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili. Dolayısıyla yani e, aksine yani özgürlükleri geriye götüren e, verdiği kararlar e, yani beklenilemez kabul edilemez yani e, hiç de hukuk güvenliği açısından e, insanı e, mutlu eden kararlar değil bizi e, hakikaten e, umutsuzluğa götüren kararlar. Şöyle bir de tabii yani milletvekilleri bakın <gülüyor> şu şu önemi var yani sonuçta yasama sorumluluğu yasama dokunulmazlığı yani yani yüzyıllık yüzlerce yıllık insanlık tarihinin bir kazanımı aynı zamanda yani <gülüyor> parlamentoar halk adına görev yapmalı orada milletvekilleri sonuçta seçildikleri dönem içerisinde korkmadan, çekinmeden e, kendi görüşlerini, halk adına ifade çekildiği görüşleri korkmadan, bir ceza tehdidi olmadan söyleyebilsinler diye. Ama şimdi milletvekillerinin dahi yani sonuçta parlamentoda konuşamadığı, cezalandırıldığı, dokunulmazlıkları ve sorumsuzluğun olmadığı Doğru, bir dönemi. Doğru, kürsü dokunulmazlığını da Kürsü dışı mı korusunlar. Bir de o var e, tabii. E, Ayrıca aynen, tartışılması aynen, gereken. Aynen Aynen. Aynen. öyle. İşte şık'ın başına gelen. dönem garip aynana verilen ve iç tüzük bu şekilde değiştirdi. Evet. Bakın. Şimdi yani daha değiştireceksiniz herhalde yeni dönemde. Ceza, ceza yasasında <gülüyor> suç olmayan, ceza takipatları evet. bakımından suç olmayan kavramlar, kavramlar, Parlamento kürsüsünde ifade ettiğiniz zaman para cihazı alıyorsunuz. Oturman çıkarma cihazı alıyorsunuz. Evet. Dışarıda söyleseniz belki o bir cezası yok. Belki de çünkü suç Hayır, değil. Suç değil çünkü. E Ama orada hakkı... söyleyemezsiniz o kürsüde. Dolayısıyla o kürsüyü geldi. de bu hükümet aynı zamanda yani o sorumsuzluk, dokunmazlık bakımdan kürsüyü de konuşulamaz hale getirdiler. Bir, iştücükle bu hale getirdiler. İki, fiilen zaten konuşturmuyorlar evet. yani. Biraz evet. evvel sizin söylediğiniz yüzlerce 1670 Bill of Rights. Yani orada ee, avam kamerasındaki kişilerin e, baştaki kral aleyhine bak, seçilmiş bir insan değil kral aleyhine söyledikleri laflardan dolayı bir e, kovuşturmaya uğramamaları ve orada halk adına ülkenin menfaatleri adına diledikleri gibi korkusuzca konuşulabilmeleri için düzenlenen bir hak bu Bill of Rights ve daha sonra işte e, Kara Avrupa'sının her yerine yayılmış hatta e, anladığım kadarıyla da ilk defa Fransız Anayasası'nda yer almış krala karşı krala karşı sert korkusuz eleştiriler yapmayı güvence altına alınan bu şey ki bizim anayasalarımızda da hakikaten Tam anlamıyla bir dokunulmazlık sağlayan düzenleme getirmiş 61 anayasası da hatta 82 anayasası da bunları getirmiş ama şimdi insanlar milletvekilleri ağızdan çıkan her söz nedeniyle yani halkı, milleti, yurttaşı için onların çıkarlarıyla ilgili siyasi kanatlarını açıkladığı nedeniyle yargılanıyorlar. Ve üstelik bununla ilgili bir muhakeme şartı getirilmiş olan... 83 de geçici olarak kaldırıldı. Geçici olarak kaldırılması ne bir yana bırakıyor. Şimdi kalıcı olarak uygulamadı neredeyse. Vallahi CHP'liler düşünsün bir kereden bir şey olmaz deyip onlar da 6.718'in lehine oy vermişlerdi. Lütfen, lütfen 2018'de canım i̇şte ben, yani ben herkes kendim... Ben o konuda rahatım çünkü sonuçta şöyle rahatım. Bireysel olarak rahatım. Tabii ki ben yani sonuçta bir siyasi <gülüyor> partinin CHP'nin milletvekiliyim. <gülüyor> Ama? Ama yani ben başından beri yani şeyin gel merkezinin oluşturduğu görüşün doğru olmadığını dile getirmiştim. Açıkça değil. ifade ettim ve dokunulmazlıklara evet. karşın bu yasaya da hayır oyu vermiş milletvekillerinden bir tanesiyim. Evet. O yani evet yani sonuçta bugünden o gün de yanlıştı. Bugünden geriye baktığımız zaman da ne kadar çok yanlış oldu. Oldu bir kere daha evet, yani çıktı. Evet şöyle şöyle o zaman da söylemiştik ya tamam dokunulmazlık aksın da ne zaman aksın bahta yargı hı hı. bağımsız ve tarafsız takıl olsun evet ama bu yargı Herkese eşit uygulanmadığını da uygu evet. gördük bakın, işte bir enis berber oldu öyle öyle da. bir şey yaptılar ki bakın parlamentodaki hı hı. o prosedürü ortadan kaldırarak doğrudan hı hı. doğruya yargıya Böyle absürt yorumlar yapma imkanı kaldılar. İşte ben de yani tam ona dikkat çekmek istiyorum. Yani parlamento kararı olsaydı dokunmazlığın evet. kaldırılmasıyla ilgili evet. şimdi Yargıtay bunu söyleyebilecek mi? Ben de tam ona dikkat çekmek istiyorum. İşte Grup Başkan Vekili Engin Altay bu Yargıtay kararından sonra demiş ki Türkiye'de artık anayasa yoktur. Her söylediğini söylemeyeyim burada. Ama merak etmeyin CHP vardır ayaktadır dedikten sonra da adliye binasında olması adalet olduğu anlamına gelmez diye eleştirisini sunmuş. Ee, ve anayasa on biri atıf yapmış çok önemli çünkü e, Mehmet Altın'ın tahliyesine karar veren istinaf ikinci ceza dairesi başkanı ve üyesi biliyorsunuz son kararname ile biri küçük çekmeceye biri de üyede Anadolu'ya evet. bir yeri unuttum şimdi özür diliyorum dinleyicilerimizden atandı. Şimdi ondan sonra verilen e, bir karar mı ondan önce verilen bir karar mı aslında ondan önce verilen bir karar değil mi bu karar? 16. ceza dairesi aslında anayasanın 83. maddesini görmezden geliyor. 11. madde ne? Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Bunu Şahin Alpay kararında da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yapmıştı. Şimdi de e, istinaf yapmadı ama Yargıtay Dairesi yaptı. E, dolayısıyla böyle bir yeni döneme geçişte Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yürürlükte olan yasalara rağmen yeni düzenlemeler, aykırı düzenlemeler yapılırken Yargıtay Dairesi de Anayasa 11'e anayasanın üstünlüğüne ve bağlayıcılığına aykırı olarak böyle bir yorum yapabiliyor. Demek ki hukukçular olarak ciddi ya, olarak düşünmemiz evet. gereken bir şey var. Hem bir CHP'li milletvekili olarak hem de süreci eleştiren bir insan hakları savuncusu olarak ne düşünüyorsunuz? Bunun devamı nasıl gelecek? Ya şöyle e, yani eğer bu bir yargısal kesinlik kazanırsa bu karar Hı, e, belki itirazdan kaldırılabilir. Evet, yargısal bir kesinlik kazanırsa sonuçta yani bu e, parlamentonun yani bana göre şu anda zaten yani parlamento hem var hem yok. Yani Hı -hı. öyle bir durumdayız. Ee, Ekim ayında göreceğiz belki. Hem evet, var, var hem yok, yok gibi ama yani sonuçta e, 60'a yakın milletvekili doğrudan doğruya yargı tarafına teslim alınmış olacaklar. Evet. Onların milletvekillikleri, evet, tutuklanmaları tutuklanmaları falan olacak. Hı -hı. Dolayısıyla meclis çoğunluğu falan otomatikman değişmiş olacak. Ve e, sonuçta yargının Hı hı. Bu hükümet eliyle yasama organı üzerinde kurdu ve seyahte de devam etmiş olacak. Bakın ben şunu ifade etmiştim, ee, yani kendimizle ilgili yasa bile, yani bizim nasıl soruşturacağımıza ilişkin yasayı bile kanun hükmü karname yaptılar ve değiştirdiler. Hı hı. Yani sonuçta milletvekilleri Türkiye'nin 81 ilinde, işte bin ilçesinde falan herhangi bir yerde bir sözlerinden dolayı veya herhangi bir eylemden dolayı. Suç işlemişlerse o yerin savcısı yapardı bu soruşturmaları. Evet. Ve gönderirdi şeye, meclise gönderdi. Şimdi ne yaptılar? Kanun hükmünde ile biz bakın kendi yasamızı bile, kendimizle ilgili yasayı bile yapamadık. Kanun hükmünde ile bunu değiştirdiler. Cemakayı değiştirdiler. Ve dediler ki Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Türkiye neresinde işlenmiş olursa olsun bu iddialarla ilgili olarak ilgili olarak soruşturmayı o yapar dediler. Dolayısıyla... Bize atanmış bir kayyum var. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcısı şu anda milletvekillerinin fiili kayyumu gibi yani teplendiğiniz anda pat oradan bir soruşturma her, geldi. Her milletvekili şu, için bir kayyum açılmış acaba. Şu, bak, bunun da şunun için yaptılar. Onu da söyleyelim size. Ya 81 ilde kaç tane savcı var? soruşturma açar mı? Açmaz mı? Gönderir mi? Göndermez mi? Onun için yani, biz garanti, garanti alalım. alalım. Soruşturma açacak bir savcının <gülüyor> evet, bulunduğu bunu, yere. Bunu, bulunduğu yere gönderelim. Bakın bizimle ilgili bu kadar çok soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcısı Bekir de şimdi Yargıtay üyesi. Şimdi olur. bunlar bunlar mesela usul kuralları yetki evet. meselesi. Ama bunu usul bile kuralları... biz yapamadık. Şunu söyleyeceğim. Yani parlamento yani ne yapar en azından milletvekilleri? Kendileriyle ilgili düzenlemeyi Konuk nihanı me bırakmaz, yutmur'u ondan bırakmaz der ki sen orada dur, biz yapalım der. Bunu ve buna, bakın bunu, bunlar yani, usul kuralları ve usul kuralları ceza yargılamasının usul kuralları hukuk güvenliğinin, insan haklarının, özgürlüklerin, hukuk devletinin her şeyin temelini oluşturuyor, oluşturan kurallardan biri. Güvencesini evet, sağlıyor. Evet, evet. evet. Yani o yüzden de bu milletvekilliği evet. Adını neyse alamadık. Aslında çok iyiymiş, tatlıymış falan giderlermiş. <gülüyor> Anadolu Kulübü'nde cep telefonu yok, internet yok, başka bir şey yok. <gülüyor> Ayda bir sefer falan da memlekete gider, millette görüşür falan tekrar dönerlermiş. <gülüyor> o zaman hakikaten milletvekilliği milletvekiliymiş tırnak evet. içerisinde. Ama şimdi, yani ben son 7 yılda, yani herhalde sizler kadar adliyede oldum. Şimdi Tabii canım her zaman. Cezae Cezaevi evet, evet. Biz yokken de oldum. Ben gitmiyordum adalet Dart <gülüyor> evet. fotoğraflarda seni görüyordum seni. So son videoda bir, bir e, yani e, şey, adalet, adalet, adalet Bakanı da bana görüşme yasağı getirdi. Cezaevlerine gidemiyorum ama. Öyle mi? Evet. Zombi yasağı da yani onun? Hiçbir yasal da yok. Aa buna evet. bilmiyordum. Evet evet. evet yani ben, her gün de başvuru ben... yapıyorum. Bana izin vermiyor. Bütün milletvekillerinde izin var. Evet. Ama eşitlik kuralı gereği biraz da diğer milletvekilleri gitsin diyedir Sen yorulma diyordur. Koruyor olabilirler. Evet. Ben, Dolayısıyla... bence, bence de böyle bir yorum çıkarmayı tercih ediyorum ama. Evet öyle işte hiç, hiç de öyle, e, gö çünkü... öyle, öyle bir görünüyor. Birçok dostumuz var mesela ben yani Enis Berbun'u hapiste göremedim. İşte çok yakın dostum olan Osman Kavra'ya gidemedim. Yani bir vekalet, bunları... vekalet çıkarıp da giremiyorsun. Yok, evet. Vekili olduğu için devletin karşı suçları da. Evet, bakın şöyle bir şey. Yani bize uygulanan hukuk bakımından bile bizim güvencemiz yok. Kendimizi bile söylemeye... koruyamıyoruz. Evet, yani ke kendi hukukumuz konusunda bakana bir şey soramıyorsun. Ne zaman sordum biliyor musun? Ne zaman? Bakın. Aşıyorum telefonuma cevap. Yani bağlanmıyor. Bakan yardımcısı diyorlar hazır. Kendisi hmm. toplantıda falan. Hmm. Neyse bir kere şeyler asladım kendisine. Bakın bu konuyla ilgili olarak. Meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Hı. Kuyrukta yana geldik. Oy kullanacağız ya. Hı. Baktım benim de bakan. Adalet bakan. Yakalamış ya geldim. Yakalamış geldim. Ya sayın bakan. Ben bana bana neden <gülüyor> izin vermiyorsunuz cezaevine <gülüyor> falan. Baktı şaşırdı hemen arkasındayım. Haberim yok acaba. Acaba neden sezgim beni? Bu kadar ha. hemen oyunu hızla kumandı uzaklaştı gitti. Bir şey soramadı. Yansıtma yapmış. Evet. Neyse. <gülüyor> Musa Çam bütçe görüşmeden de geçtiğimiz Aralık ayında... Bakan geliyor tabi soru cevap kısım var. Kendisi plan bütçe komisyonu üyesi. Telefon ki Musa abi? Bakana sorar mısın Sezgin Tanrı neden izin vermiyorsun cezaevlerine gitme izni? Ee, tabi o da yani sordu kendisine. Tunaklarda var. Yine cevap yok. Hiç duymamış gibi. Gel zaman git zaman derbi maçı var. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Saraçoğlu'nda. Ee, ben de maça gittim. İkinci yarıda baktım ortalık hareketleniyor falan. Sordum korumalara. Kim geliyor? Diller başbakan gelecek. Hı. Neyse. Oturmuşum ben de. Baktım başbakanın yanında şey var. Binali Bey e. Evet Binali Bey son başbakan. Abdülhamit Bey var. Milli Eğitim Bakanı ile Abdülhamit Bey de var. Neyse yanlarına gittim hoş geldin. Kaçıncı Abdülhamit? De. <gülüyor> son Abdülhamit'te <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz falan dedim kendisine başbakan'a falan. Bakanla karşımda dedim sayın bakan, başbakan da burada neden bana izin veriyorsun, <gülüyor> cezaevlerine gitme izin vermiyorsun? Statın içinde de yakaladım ve sordum kendisine. Neyse, a akem küm falan filan hiçbir şey yok, cevap yok yani cevap ben yok. Bence programdan sonra sana izin verecekler <gülüyor> ve evet. mi? Neyse de? başbakan, e, nedir <gülüyor> e, Ali Yıldırım son başbakan. Yeni meclis başkanımız. <gülüyor> evet. Dedik ki Sezgin Bey ben çözeceğim ama buradan ona sesleniyorum, henüz sözülmedi yani. Ama zaten... Dava açma imkanı da yok, ama... gerçi Mahmut Tanah bir dava açtı da. Dava açma imkanı yok çünkü elimizde belge yok yani. Ama biliyorsunuz hem CHP hem de HDP bu konuyu yani milletvekilliği dokunulmazlığı meselesini bu tahliye e, isteklerini dile getirdiler. Ve Binali Yıldırım'da araştırıyorum çözmeye çalışıyorum diye söz verdi. Aslında eğimsel bir beklenti içine girelim mi? Ben e, şu görüşteyim. Yani işte Anayasa'nın e, ismi Kuşlara inceletiyorum. Komisyon Hı. kurduk. ...falan diyorsanız o işten bir, bir, şey, bir hayır beklemeyin. Komisyonu yani. havale oluyorsa diyorsunuz. ben diyorsanız... bütün bu anlatılanlardan biraz şunu anlıyorum. Yani yasama, yürütme, yargı, yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkan. Hı hı. Yani meclisle yürütme arasında, yürütmeyle yasama arasında nasıl bir ilişki olacağı konusunu daha siz de bilmiyorsunuz. Galiba dediğiniz gibi kervan kervan, kervan yolda düzülür. <gülüyor> Yaşarken öğreneceğiz. Yani, peki bu, bu böyle bedeli biraz pahalı olacak. Ya, yolda yolda şu, giderken bu iş... Aynen öyle. Şu anda kimin? Şöyle bir şey çünkü yani siyaset biliminde bu yani getirilen modelin bir karşılığı yok. Evet. Ne başkanlık ne yarı başkanlık ne parlamenter sistem. Atipik kendine özgü mutasyona işte, uğramış. Ne meclis başkanlığı sistemi falan. Yani bunlar demokrasiyle de hükümet sistemleri aynı zamanda ama böyle bir sistem yok. Hani şeyi saymıyorum. Yani demokrasi olmayanları. Rahmetli Erdoğan teşhis işte, e, bize öğretmişti hiçbirine girmiyor. Evet krallıklar, monarşiler, on diktatörlükler. Falan, onları saymıyorum. Yani demokrasi ise, eğer şu, Afrika'da, Afrika'daki bir iki yerde böyle benzer bir başkanlık yani onlar, sistemleri olduğu söyleniyor. onların da yani klasmanda demokrasi olmadığı ama konusunda ama interaktif bir yöntem size de çok iş düşüyor meclis olarak sizin de becerilerinizi yeteneklerinizi göreceğiz peki şimdi iki yıl süren bir olağanüstü hal var zamanımız da tükeniyor uyarı da aldık 32 tanesi o hal olmak üzere 667'den 703'e 36 tane KHK var. Bunların hepsini hepsini dediğim yani e, o hal e, 696'ya kadar olanı kesin olarak Meclis tarafından onaylandı. E, siz de CHP olarak, parti olarak iptal davaları açtınız. Anayasa uyarınca soyut norm denetimini yapsın Anayasa Mahkemesi diye. Onlarla ilgili yeni dönemde beklentiniz nedir? Anayasa ben... Mahkemesi de görülme maddi tatilde. Ben Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir yani Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine, demokrasisine katkı yapacak kanun hükmüne kararlar bağlamında yol açacak bir karar beklemiyorum. Çünkü Anayasa Hı. Mahkemesi zaten ilk kanun hükmüne kararname ile ilgili olarak ben incelemiyorum diyerek evet. bu rejimin önünü açtı. Doktor ama şimdi olağanüstü hal kalktığı kalktı kalktı. belki yavaş incele. yavaş değişebilir. Yani i̇nceleyecek ama yani ne, sonuçta ben de es esas, olmak yok, esas bakımdan inceleyecek. Ben bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlardan sonra bu siyasal ortamda ee, yani hükümetin işini zorlaştıracak, Cumhurbaşkanı'nın işini zorlaştıracak veya hı hı. yani onlardan herhangi bir işte kaba ses, yüksek ses alabilecek bir pozisyonda olacaklarını sanmıyorum. Hiçbir biçimde. Dolayısıyla da yani e peki bir nasıl kurtulacağız? Yok. O her sürecinde bu kaykalar yasalaştı. Evet. Dolayısıyla şu an varlığını sürdürüyor. Bir taraftan da zaten cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. İkilik üçlülük var yani. Bir olmayanları tam... da bakın, olmayanları da bu kanunla kararnameler, olmayanları da işte geçen hafta evet. getirdikleri torbakanı evet. olağanüstü haline olağan hale evet. getirerek işte evet. gözaltı süreleri. Evet. Ondan sonra diğer evet, valilere verilen yetkiler, yetkiler, hem seyahat özgürlüğü toplant, toplantı ve evet, gösteri işleri hakkı bakımından falan düzenlemeler de sonuçta Hı -hı. bir vesileyle anayasaya... karıcı hale geldi. İhraçlar bakımından yani evet, hiçbir de olmayan. 3 yıl evet. ile devam edeceği söyleniyor. ve Acaba kanun süreleri... yükünde kararlamalarla işte Hı -hı. olmazsa ya uygulanmazsa falan filan deyip de evet. yeniden bir mecliste bunu da geçirdiler. Sonuçta yani şu andaki rejimin adı yani demokrasi değil artık bunu kabul edelim yani. Değil ve sonuçta... Devletin adı da hukuk devleti değil mi? Değil. Anayasanın anayasa, birinci anayasada madde. Yani... Anayasada çok açık var. Tabii baş... yani anayasamız İkinci var madde, bakın şöyle. Altıncı madde, altıncı maddede Otokrasi zaten bu yani yani sonuçta seçilmiş bir işte o cümleyi kurmayayım dava gelebilir. Evet evet öyle kızıyor. Ee, olur evet, seçilmiş sonuçta bir siyasetçi var, cumhurbaşkanı var seçilmiş. Bir parlamento var gerçekten ama hem var hem yok. Bir yargı var hem var hem yok. Ee, yani dolayısıyla yani her şey anayasa var ama yok aslında. Yani anayasa anayasa uyması gerekenler kendisi anayasa uymuyorlar. Dolayısıyla yani kağıt üzerinde, görünüşte her şey var. Yani o işte bir hukuk devleti olmanın, demokrasi olmanın bütün kurumları neredeyse var ama içerikte yok. Gene yani diyorsunuz, karşı diyorsunuz ki şu anda sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ferasetine kalmış bir hukuk devleti, hukuk güvenliği ve e, bakın demokratik toplum. Hiç, toplom... Adı... hiç, hiç girmedik bu konuya. Yani Türkiye'nin iki gündür bir haftadır yaşadığı kriz rahip krizi. Evet bu Tabii tabi onu bir sonraki programa saklı. Adil yargılama, evet, dürüst oyunu. yargılama yargı bağımsızlığı, görelim. tarafsızlığı tümü bunlarla ilgili değil mi? Tümü ama. Tabii evet. Tümü. Evet. Şimdi... Yani sonuçta bizim burada gördüklerimizi tabii ki dışarıdan da görüyorlar. Yani yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını falan. Dolayısıyla böyle absürt İsteklerde de bulunuyorlar yani diyorlar ki şimdi, Başbakan'a söylüyorlar şimdi, diyor, bunu bırak Şimdi hem avukat Gerçek hem, hem olduğunu Milletvekili göre, olduğunuz için Böyle süreyi birazcık bonkörce kullandık müzikte evet. Dinleyemedik ama yani söylediğiniz Şeyler daha önemliydi Tamam Söylediğiniz şeyler önemliydi Böylecesi 7145'i yani. Tartışmak <gülüyor> istiyoruz şimdi aslında biz, CHP Orada nelere itiraz etti niye Onlarda etkili olmadığı eleştirileri bu son kanun gözaltı sürelerini uzatan ve konuştuğumuz o konuda da aslında sizin de bir program evet, daha yapmak evet istiyoruz. Sezgin'de Tanrı Kulu e, konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir ederim. sonraki e, hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça kalın ben de. Selam ve sevgiler.